Hadi. Ne vakit namazda zevke gireceksin namaz kıldığın vakit zevkle ineceksin yani. O vakit bil ki imanın kemale irdirüş sahibi olduğun demektir. Namazlara sıkıntıyla kılıyorsan bil ki daha kalbinde hastalık var, rahatsızlık var. Malazı nefse müptelasın. Nefis hastalığı yani. Ne vakit namazdan zevk almaya başlayacaksın? İyâ kenâbüdü ve iyâ kenestâînin kime hitap edildiğini ve hitap edilen zatı ı âl kadrin Kadir'in, ı Uluhiyet'in sana verdiği cevabı duyduğun vakitte o vakit namaz miracın olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nasıl ki kürsinin ilerisinde makamdan münezze olan Hazreti Allah nasıl ki peygamberini o yüce makama çıkarıp kendi zatı uluhiyetine ayet ona ayetleri ona gösterdi. Ona temaşa ettirdi. Resulun öyle olduğu miracı. de miracın namazdır. Salattadır yani miracın. Namazı sakın boşlamayın. Ve kıymet Vermemezlik yapmayınız namaza müminler. Kılanlara söylüyorum, kılmayanlara söylüyorum. Kılanlara söylüyorum, çok ehemmiyetli durum namaz üzerine. Kılmayanlara teşvik ediyorum, namazı kılmalarını söylüyorum. Ben söylemiyorum, Allah söylüyor. Kur'an'ın 83 yerinde, akîmû ayetinde namaz kılınız akîmû ayetinin altında ehemmiyet vererek namaz kılınız. Rukuna, sücuduna, kıyamına, tesbihiyle takvisine. O anda... Mekandan münezzeh olan Allah sana tecelli etmektedir. Bunu gör, bunu anla, bunu duy, oh, bunu Allah. tat namazda.